Muhterem Müslümanlar. Doğrunun ölçüsünü bize doğruyu ders veren sahibi şeriat Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Yeryüzünde yürümesini ondan öğrendik. Nereye gidileceğini ondan öğrendik. Bu yolda elde edilecek azın nelerden ibaret olduğunu yine ondan öğrendik. Öbür alemin haritasına dair malumat yine ondan bize intikal etti. Safha safha mahşeri biliyorsak, cehennemin tabakaları hakkında malumatımız varsa, cennetin derecelerine lige ban bulunuyorsak, mühiyeti cemal zevkini neşvesin az da olsa içimizde duyuyorsak, bu büyük dersi ruhlarımıza duyurarak hazreti Muhammed ve Vesselam verdi. O bu dersi verdi ve bütün beşer, bütün ferdiyle, cemaatiyle ona medyun oldu. Biz doğru yaşamayı da ondan öğreniyoruz. Sırat-ı müstakimin ölçüsünü ondan öğreniyoruz. İnsan şehevi hisleriyle nasıl? Mücadele edecek nasıl kavga edecek, onları nerede durduracak ve ne derece onlarla beraber olacak, ondan öğreniyoruz. Kilerimizin öfkelerimizin şiddet ve hiddetlerimizin esir olmaya nereye kadar mezunuz ve nereden öte yasak sınırı beliriyor, ondan öğreniyoruz. Aklımızı ne kadar kullanırız, kullanabiliriz. Betanetimizden ne kadar istifade edebiliriz? Bizim için cerbezeye girmek caiz midir? Netice meşru olduğundan dolayı bu yolda aklımızı kullanarak, demagoji yaparak gayrimeşru vesilelere başvurabilir miyiz, vuramayız mı? Bunu da ondan öğreneceğiz. Betanet ve zekavete istikameti getiren, buna da bir ölçü getiren yine Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Beşer günümüzde bu mevzuda da ölçüsüzlük içindedir. Aklını ve cervelesini kullanan bir kısım kimseler onu şirazeden çıkardı, eyyamın elinde oyuncak haline getirdiler. Sokaklarda aklı hiçbir şey kesmeyen tımarhane mahluku gibi çoluk çocuğun sağa sola saldırışı, bu havayı uyduranların tesirinde kalmışlığın neticesinden başka bir şey değildir. Onlar bir demagojiye, bir celbedeye aldandılar, bir mantıki muhalataya aldandılar. Bir kısım dilbarlar, Her meseleyi sözle halledecekler, hitabetle ve kitabetle gençliği kafasına girdi, ettiler. Bu aklın ifrad edilmesiydi, aklın suistimal edilmesiydi, insanlık için zararlı bir unsur haline getirilmesiydi zayıf hadisler veya mevzu hadisle ifade edilen sözler, evvelu ma halakallahu'l-akle demek suretiyle temsil edilen, ikvan-u sefa risalelerinde serdevha olarak ele alınan ve tasavvufta kendisine büyük yer verilen akıl, 20. asırda insanlığın sefaletinin, sefahatının, denaatinin, canavarlığının hazırlayıcısı oldu. Bu aklın tuistimal edilmesi. Bir yerde hiç aklı ve mantık olmayan bir sistem bayrağı kaldırıldı. Ve ona davetler ve çağrılar yapıldı. Ateşe kendini çarpan ve muttasıl ateşin etrafında pervaz eden kelebek gibi yanacağı ana kadar nasıl onun etrafında pervaz etmeye başladılar. Nasıl kelebeğin ateşin etrafında dönme belsefesini anlamak mümkün değildir deliliğine bir felsefe yapmak mümkün değildir. Öyle de şarkında ve garbında böyle kelebekler gibi ateşin içine giden bir kısım çoluk çocuğun cinneti dahi geride bırakacak, hezeyan ve saçmalıklarını kitaplarda bulmak şöyle dursun, akla ve mantıka vurmak mümkün değildir. Aklın korkunç isyanı ve tuğyanı, yirminci asrı akıl ifsad etti. Sui istimal edilmiş akıl ifsad ettim. Cani denagoji ifsad ettim. Eski mantık tabiriyle muhalata ifsad ettim. Batılı hak gösterme ifsad ettim. Hakkı batıl gösterme ifsad ettim. Tereyağına yüz ekşitmeyi telkin ifsad ettim. Balda yüz ekşitmeyi telkin ifsad ettim. Zehir zembereyi de beşe yutma halkı ifsad ettim. El şükarı ifsad etti, kalpleri ifsad etti, ruhları ifsad etti. Bu aklın asrımızda istimal edilmiş olmasın, aklı terbiye edemedik, akla bir istikamet yön ve yan veremedik. Onu vahyin rehberliği içinde Allah'ın istediği ufka sevk edemedik. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a takabilseydik, en azından batının yetiştirdiği defa kadar Berkson kadar ona takabilseydik ve mevzumla çok alakalı düşüncesini ifade edeceğim Bernavçuk'a kadar en azından aklımızı arkasına takıverseydik, vahye teslim olabilseydik, Allah'a ilkiyat edebilseydik, Allah'ın ışıkları altında aklımızı kullanabilseydik, akıl 20. asrın Fatihi olacaktı. Heyhat ondan çok geri bulunuyoruz. Bir taraftan da aklın humudeti var. Aklın söndürülmüşlüğü var. Bunu da yine kilisede, bunu da yine manastırın boş duvarları içinde görürüz. Bunu da Buda'nın dininde görürüz. Bunu da Brahman'ın dininde görürüz. Akla bir cevelangah tanımama, ona dönüp durabilme imkanını vermemem, aklı dinamitleme, aklı söndürme onu da onlarda görürüz. Bu ise ifrada karşı bir teflittir. Alabildiğin aklı, cerveze de kullanmaya karşı onu öldürme, onu mahvetmedir. Halbuki biz onunla mükellefiz. Kulluğumuza ancak akılla eriyoruz. Akıl olmayanın ne imanı, ne de ibadeti, ne de ihsan şuru ne de ahlakı vardır. Binaenaleyh hem aklın istimal edilmesinden hem de aklın yine değişik şekilde suistimalama tefritinden hem bir ciddi bir ahlaksızlık ve inhirap görüyoruz, hem de topyekun bir hayatın dinamitlenmesine şahit oluyoruz. Müstesna insan, akla muazene getiren insan, semavi vahiy ile akıl arasında izdivaç tezhis eden insan, devre ademden kendi gününe kadar, gününden kıyamete kadar, akıllı ruhun o denli izdivacına kimsenin muvaffak olamadı, olamayacağı şekilde bir izdivaca muvaffak olan insan, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, şefaat altında Allah bizi kıyamete kadar faydar eylesin. Allah Resulü fetaneti azama masardı. Müthiş bir dirayet, fevkalade bir kıyaset vardı kendisinde. Eğer onu arz edeyim sonra o aklın hiç su ismâl edilmediğine şahit olacağız. O kendi devrinde iş yapan insanların bütün işlerini çocuk oyuncaklarını seyreder gibi daima uzaktan bir tebessümle seyrediyordu. Elin alemin düğünlerde çalgı çalıp oynamaları, hoplamaları, zıplamaları ona beşerin beşeriyetinin muvakkat muktezası olsa öyle kabul edilse bile fakat ona çok gülünç geliyordu, o bunları tebessümle seyrediyordu. Man için, menal için verilen kavgaları, dünya için ölmeleri ve öldürülmeleri Resul-i Ekrem istihzayla bir kenardan seyrediyor. Adeta insanlığın aklıyla istihza ediyordum. O daha doğuştan ısmarlama bir fesaneti azam olarak dünyaya gelmiştim. Bernan Şov'un ifadesiyle, Üst üste müşküllerin çözüm, programların çözüm beklediği dönemde herkesten daha çok Hazreti Muhammed o kadar muhtaciz ki bir kahve içme kolaylığı içinde bu müşkülleri çözecektir diyor batılı müsteşrik. Keşke içimizdeki de bu kadar insaflı olsaydı. Bir kahve içme kolaylığı içinde Beşerin programlarını üst problemlerini çözecek Hazreti Muhammed'e herkesten ve her şeyden ziyade günümüzde çok muhtar diyor batının insaflı teşkil O bu kadar derin bir fethanet, muhteşem bir anlayış, şevkelade bir idraksın. Misallerini arz edeyim size. Daha gençtir Kabe-i Mağazam'a harap edilmiş Tamire muhtaçtır, tamir edilirken her kabile bu tamirin içinde bulunmak istiyor. Ve her kabile de bu tamirin içinde bulunuyor. Kimisi taş taşıyor, kimisi haş taşıyor. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmet oluyor. Bir noktaya geliyor ki orada kabilelerin ayrı ayrı oymakların anlaşmalarına imkan yok adeta. Acaba Hacerü'l-As'ı nasıl koyacaklar? Hacerul Esret diye halkın dediği taş sizi bir yanlışlığa sevk etmesin saadetli taş manasını arzettim. Hacerul Esadi nasıl yerine koyacaklar? Her kabile bu şerefin kendisine ait olmasını arzu ediyor. Taşı, taşı elini sürsün, taşı kendisi eline alsın ve taşı kendi eliyle oraya koysun. Yüz kabile taşın etrafında toplanmış, bunu yapmaya kimse muktedir değil. Ve nihayet aralarında bir karara varıyorlar. Kapıdan içeriye giren kim olursa ilk defa soralım reyini alalım, reyine göre hareket edelim, hakem tayin edelim. Biraz sonra kim bilir bab Selam kapısı onun saadethanesine doğru. Öyle biliyorum. Mübarek doğduğu evden Beytullah'a doğru gelirken bab Selam'dan içeriye girilir. bab Selam'dan mütebessim kehve delikanlı içeriye giriyor. Kabe'ye yanaşacak, Rabbine ibadet edecek, adını bilmediği, sanını bilmediği, esmasıyla tanımadı. Onun bir yaratıcı olduğuna inandı, mevcudiyetini kalbinde duydu, bütün hadiselerin, terrakalarında aynı soluğu duyduğu ve dinledi. Rabbine ibadet edecek, Beytullah'tan içeriye giriyor. İşte emin geliyor diyorlar. İrtimat edilir tek insan Mekke'de bu adı almış. İşte Emin geliyor, onu hakem tayin edelim. Çiçeği burnunda delikanlı Beytullah'a yaklaşırken koşuyorlar, bize hakem ol diyorlar. Bilemeyerek cahiller bir şeye doğru olarak tercüman oluyorlardı. Allah'ın hakem olarak gönderdiği insana bize hakem ol diyorlardı. Zaten o hakem ama kör gözler görmüyordu. Zaten o hakem ama kıyamete kadar kör gözler görmüyor. Bize hakem ol diyorlardı olayım diyordu. Hayatında hayır demedi, evet dedi, el verir ki götürmesin o şey. Kelime-i tevhid olmasaydı orada da evet diyecekti, evet diyordu hakem olayım. Taşı nasıl koyacağız? Fethaneti azam bir anda çözer. Çok seri olarak meseleyi çözer, çok basit. Bir serci getirin şuraya. Taşı içine koyu verin, her kabileden bir insan intihabı verin. O bezin uçlarından tutu versinler ve her kabile taşı böylece yerine yerleştirmiş olur. Herkes içinden Allah senden razı olsun diyorlardı. Kutların arasında inandıkları Allah. Göklerde ve yerde her şeyin intikadesi Allah. Kutları ona kullar vesile yapıyoruz diye araya soktuklarım. Ve aslında tanıdıkları Allah'a, Allah senden razı olsun diye tevekkü ediyorlardı. Fethanet-i bütün hayatı böyledir. Hüseyin, Resul-i Ekrem'in yanına geliyor. Oğlunun da Müslümanlığa girmesiyle iyice tedirgin ve rahatsız olmuş. Kavim ve kabilesi arasında sözlü sarzı dinlenir Hüseyin. İmran'ın babası Resul-i yanına geliyor. İkna ederim de vazgeçiririm diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adeta onu bir çocuk yerine koyuyor, bir çocuğa iş mesafeti içinde ikna ediyor gönlüme. Hüseyin ona babam mı büyüktü sen mi büyüksün, ataların mı büyüktü sen mi büyüksün. Allah Resulü o anda o andaki duruma cevap olarak benim babam da senin babam da cehennemdedir buyuruyor. Buhari ve Müslim'de görüyoruz. Bunun başka şekilde izahını, soru, cevapta size arz etmiştim. Ve Allah Resuluna söz konuşma sırası gelince Hüseyin diyor. Sen kaç tane ilaha ibadet edersin? Ben sekiz ilaha taparım. Katı yerde, katı gökte bunların? Yedi tanesi yerde bulunuyor. Yedi tanesi yerde bunların. Sayar o kendine göre. Lâz-uzzam, gibi putlar sayar. Bir tanesi de gökten. Yağmur yağmadığı zaman kimin yağdır, yağdırmasını beklersin? Kimden istersin yağmur yağdırsın? Gökte kimdendir? Yere kim bitirmediği zaman herhangi bir kutun, heykelin, abidenin, totem, totemin karşısına dikilir ondan ister misin? İstemem. Kimden istersin? Gökte kimden diyor. Hastalık geldiği zaman kimden istersin? Gökte kimden? Sel felaketleri vesaire olduğu zaman kimden de bilir, bilir istersin göktekinden? Resul-i Ekrem bir sürü şey sayıyor ki, sayından aldığı cevap göktekinden. Yani putlara da bize de hükmeden, Arzı ve semayı elinde tutan, Her şeyi tesbih tanesi gibi çeviren, Dehu mekalidü ve veler sözüyle kendini bize anlatan, Hazreti Allah'tan isterim diyor. Bu senin dediğinle benim dediğim arasında fark yok. Bence sen la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de. Bu doğru hissiyata doğru bir tercümede bulun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. O haneye girdiği zaman İmran babasına itibat etmiyor. Genç kanlı bir tarafta oturuyor. Baba Resulullah'ın yanına geliyor yaşlı. Saçı başı ak bembeyaz baba evlat babasına itibat etmiyor. Babanın dudaklarından la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dökülünce bir ok gibi yerinden fırlıyor. Babasının üzerine abanıyor, saçını sakalını öpmeye başlıyorum. Babacım Allah bu günü de bana gösterecekti. Cehenneme küçük olmadan kurtuldun demekti bu. Vesairecazardan meseleleri bu kadar basit içinde hallediyor. Mekke sahtedilince gençleri kanlar arasında şu söylenti cereyan etti. Söylenebilir ve hele gençleri kanlı söyleyebilir. Allah Resulü yeni Müslüman olmuş, dini ifadesiyle müellekatul kulûb dediğimiz, Saffan gibi kimselere, Saffan i̇bn Meyya gibi kimselere, Ebu Süfyan gibi kimselere yüzer koyun ve devre verince ve Kabe'ye de girince, mübarek yüzü beş aşet kamzedince, beşulların içinde icrarla namaz kılınca, bazıların içinden geçti ki belki de peygamber bundan sonra Mekke'de kalacak, Medine'yi terk edecek. Ansar delikanları arasında bir cürcünadır baş göstermeye başladı. Bir dalgalanmadır baş göstermeye başladı. Birkaç saat sonraydı ki akabede elini sıkan, söz verip gel ya Resulallah sineme diyen Sadıb Yübâder Rasûl Aksâm karşısında belir verdi. Yar Rasûl Allah cemaatim arasında o kıyaydan çıkmış gibi bir hal var, ümitsi kendi hal var, bu hale bir derman ya Resulallah Allah diyordu. Sen nasıl düşünüyorsun? Ben o cemaatten bir ferdim buyurdu. Sen bütün Ansarı şu altında toplar, ama Ansarından başka da kimse olmasın diyordu. Bir cemaat Resul-i Mekke'de kalacak zannediyordu. Fakat i bu meseleyi halledecektim. Ansar'ından başka da kimse olmasın kubbenin altında. Birkaç dakika sonra yığın yığın bütün ansar oraya toplanmıştı. Genç, ihtiyar, çoluk, çocuk herkes oradaydı. Tabe'yi fethetmişlerdi, kılıçlarından kızamlıyordu. Beytullah'ta namaz kılmışlardı. Ama içerlerine bir kor düşmüştü. 10 sene evvel veya 8 sene evvel elini sıkıp Medine'ye davet ettikleri Nebi acaba yerin göbeği Mekke'de mi kalacaktı? Medine ne olurdu o zaman? Yoksa döner gider miydi? Ansar'ın içi yanıyordu bundan dolayı. Mahzun ve idiler. Aranızda bir şey duydum. Nedir bu söylenen sözün hakikati? cemaat başını kaldırıp da bir şey demiyorlar. Diyemiyorlardı. Allah Resulü evvel Allah'ın şahsiyle onlara lütuflarını anlattı. Ve sonra da kendisine karşı minnet etmeyi onları davet etti. Ama onlar hep aynı şeyi tekrar edip durdular. O şöyle diyordu. Ben buraya geldiğimde sizi dalalet içinde bulmadım mı? Fakir değil miydiniz? Birbirinizle boğuşuyor değil değil miydiniz? Başlar aşağıda hıçkıra hıçkıra, biz de kadar öyle diyelim. El minnetu ve veli rasulî, minnet ve şükran Allah'a ve Resuluna diyorlardır. Minnet ve şükran Allah'a ve Resuluna. Ben geldiğimde şu vaziyette değil miydiniz? Daha neler neler onlar başlar aşağıda. El minnetu ve veli rasulî, minnet Allah'a ve Resuluna ait ediyorlardır. Allah Resulü sizde şöyle deyiz diyordum bana deyince seni kavmim kabilem kovdu hattı. Tad edilmiş bir insan olarak Medine'ye geldin, bize sığındın, bizim sayemizde dinini neşretme imkanını buldun, biz olmasaydık dinini neşredemeyecektin. Onlar buna cevap vermiyorlardı yine, el minnetu lillahi Resulü diyorlardı. Minnet Allah'a ve Resulü'ne diyordu. Gönüller öyle yumuşamış, öyle fethedilmişti ki, Sözler öyle gönüllere girip çıkmıştı ki... ...bir an evvel kalplerinde cevelan edip duran duyguların bütünü dökülmüştüm. Ve Resul-i Ekrem son taşını yerine koyacaktım. Eğer Allah beni muhacir yapmasaydı... ...ansar olmayı arp ederdim. Ve onların gönlünü cehbet ediyordu. Onlar ansardı zira. Ve o altında ansardan başka kimse yoktu. Eğer bütün halk bir vadiye sürük Ansarım benim bu vadiye gitse, vallahi ben Ansar Vadisi'ne giderim diyordu. Bir katta affet ediliyorlardı. Tam kırıldıkları, döküldükleri anda, hazik bir hekim olarak imdana koşuyor, kan irin fışkırtan yaranın üzerine geliyor ve böyle onulmaz görülen yarayı bir rahmetle tedavi ediyordu. Ve sözlerini şöyle tamamlıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, istemez misiniz halk develerle koyunlarla şuraya buraya giderken siz Allah Resulü'yle Resulü Ekrem bu sözünü cemaate tevkih ettiği zaman razıyına demişlerdi hep bir ağızdan biz böyle bir takzime razı olduk ya Resulullah demişlerdi gönülden böyle demeyi Allah cümleye nasip ve müyesser eylesin aziz müslüman bu fetaneti azamın bütün ihtişamıyla, görünümü, bunu çeşitli mevizeler münesebetiyle binlerce vakalinde halinde size intikal ettirdim. Bu muhteşem fetanet. Her türlü müşkilin altından böyle rahatlıkla kalkmış kalkıyorum olmasına rağmen, kalkmış olmasına kalkıyor olmasına rağmen, kimseyi aldattığına dair, Tarihde, siyerde, mazide en küçük bir vaka göstermek mümkün değildir. Resul-i Ekreme bir muhalata göstermek mümkün değildir. Bir demagoji göstermek mümkün değildir. O hayata gözlerini yumarken birkaç gün evvel mübarek hanesini teftiş eden bir tanesi, hurma men suç bir hasır ve iki, iki tane deriden başka dünya mameleki namına bir şey görmemiştim. Bu kadar muhteşem bir fetanet, hayata gözlerini yumarken 60 senelik mücadelesinin neticesi bu mu olmalıydı? Onun yirmide bir aklına sahip olan kimseler dünyanın altından vurup üstünden çıkıyorlar. Büyük büyük hoz kuruyorlar, yirmi yirmi insanları esir ve köle olarak çalıştırıyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bilmem ki de birer tane düşmüş müydü canım çıksın, Vefat edip giderken dercelerine bir tane keçi bırakarak gidiyordu. Sütünüzde ağır bundan istifade edersiniz diyordu. İşte fetanet ve zekavet noktasından aklın ifrat edilmemesi ve tesrit edilmemesi. İşte cerbezeden de ve demagojide musak kalmam ve işte beri tarafta onu dinamitlememem, kumudet ve küdurete düşürmemem, bütün cevvaliyetiyle beraber hayır ve yümün istikametinde kullanma, sırat-ı ifade etmem. Ümmetine bu mevzuda rehberlik yapan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Rabbimin rahmetinden, rahmaniyet, rahimiyetinden niyaz ederim ki, bütün perişaniyetimize rağmen bizi aynı muvazene içinde arkasında bulsun. Ve yine Rabbimden niyaz ederim ki, bütün hayatı muvazene içinde geçen nebiler nebisi, Sizler gibi muadelesiz şimşekleri görmekle perişan, derveder ve her adamdan daha mukaddes kalbi daidir olmasın. Ela inne ahsana'l kelam ve'l nizami. Kalamullahil melikil azizil azim. Kema kallellahu tebaraka ve teala fil kelam. Ve iza kure'l Kur'an fe'ssemiu lehu turhamun. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Tahar Ma anzelnâ Eşel-Tur'an Liteshqo İllâ telkiretel Limeyyehşşo Tenzilen minmen khalakal arda Vessemavati ulâ Arrahmanu alal arşi Sevâ Lahu ma fil semavati ve ma fil ardi Ve ma beynahum Allah'a takıb